Muhtemelen hocam, tesettürlü bir kızın nişanlısının yanında başını açması uygun mudur? Nişanlısı ile mahremiyeti nasıl olmalı? Hocamızdan öğrenmek istiyoruz. Hem nişanlanmak, nikahlanmak değil. Evet. Bunu bir kere teslim edelim. Gençlerimiz, insanlarımız da bunu iyi ayırt etmeliler. Yani nişanlandım mı, sözlendim mi artık bir karı koca ilişkisine geçtik. Geçebiliriz gibi bir durum söz konusu olmaz. Ne zaman ki siz evlenirsiniz, resmi nikah muameleniz yapılır, karı koca haline gelirsiniz, nikahlanırsınız, o hmm. zaman böyle bir şey mümkün hale gelebilir. Yani şimdi nişanlısınız. Nişanlılıkta gençler, kız veya erkek, nişanlı kız veya erkek, halvette kalmamaya dikkat edecek. Yani, yani baş başa kalmayacak. Ancak üçüncü kişinin olduğu bir ortamda e, bir arada bulunabilirler. Hı hı. Ve yine e, böyle bulunurlarken tesettüre de riayet etmek gerekir. Yani baş açık e, bulunmamalı. Evet. E, bir bayanın ruh çağından itibaren kocası işte abisi, kardeşi, e, babası, amcası, dayısı gibi kendisiyle evlenme engeli olan kimseler dışında mahremleri dışında, kendisiyle evlenebileceği kimselerin yanında el, yüz ve ayakları dışında vücudunun diğer yerleri kapalı olmalı. Açılık olursa haramdır. Tam ha, işlemiş olur. Günahtır. Bundan sakınacak. Nişanlısının yanında da yine başı açık durması günahtır, haramdır. Buna dikkat etmeli gençler. Maalesef bu nişanlılık devresi bir tanışma devresi, evresidir, farsıdır. Ee, bu zaman zarfında İslami adabı, örtünmeyi hı hı. E, gözetmek suretiyle nişanlıların birbirleriyle konuşmaları hı hı. E, mümkündür, dinen caizdir. Ama dediğimiz gibi bu tesettüre örtünmeye riayet edecekler. Helal-haram e, hudutlarına bağlı kalacaklar. Çünkü onun nikahlısı eşi değil de. Muhtarım o Hocam onun... bir şey sorabilir miyim? Evet. Özelde. Şimdi Nişanlıyken veya evlilik öncesi çiftlerin beraberce işlemiş oldukları günahlar evlenince affedilir mi? Öyle bir şey yok. Yani biz e, nişanlı... burayı, biraz, burayı biraz ıskalıyoruz evet, biz de. Evet. O yüzden bunu sorma ihtiyacısı. Nikah öncesinde böyle haramları işleyelim, e, efendim, flört edelim, el ele çıkalım, dinimizin haram kıldığı şeyleri yapalım, baş başa halvete kalalım. Ama nasıl olsa evleneceğiz efendim ileride. Efendim buna bir sinediniz yok bir kere. Zaten o dönemde haram olan şeyleri yaptığınız için günahkarsınız. Evlenince bu bir perde çekiyor diye bir şey yok. Dolayısıyla yine günahtır. Allah'a karşı affe ve mağfiret dileyecekler. E, hasenat yapacaklar. Hayır işleyecekler ki bu günahları e, şüphesiz iyilikler, günahları giderir. Ayet-i Kerimesi evet. e, fehvasınca inşallah affa mağfirete vesile olacak ameller. Tevbe, istiğfar, Allah'a sığınma ve yine kul hakları varsa bunu kul haklarından da kurtulmak için, beraat için hak sahibinden de helalleşecekler. Evet. Buna dikkat etsinler. İnşallah.